Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Evet merhabalar Açık Radyo'da yeni yayın döneminde Oyun içinde Oyun programıyla karşınızdayız. Oyun içinde Oyun programında her hafta Perşembe günleri saat 13'te Zeka ve şans oyunlarını ele alacağız. Belki bunlara el becerisi gerektiren oyunları da ekleyebiliriz. Her hafta genel olarak bir oyunu o oyunun uzmanıyla birlikte ele alacağız. Peki biz kimiz? Ee, ben kendimi tanıtacak olursam Mehmet M.Bars Bey bir Go oyuncusuyum. Go uzak Doğu kökenli bir zeka oyunu. Tarihi önce 2000'li yıllara kadar gidiyor ve Çin'de ortaya çıkmış bir oyun. Go'yu başka bir programda etraflıca ele alacağız ama ben de Go'nun yarattığı etki ve merakın diğer oyuncuları tanımaya ve belki de bu programı hazırlamaya teşvik ettiğini söyleyebilirim. Ve bu programın sunucusu ve yapımcısı olarak önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte olacağım. Benimle birlikte her programda arkadaşım Cem Duran bizlerle birlikte olacak. Cem ilk, ilk haftanın konuk koltuğunda. Cem için belki de Türkiye'nin en iyi tavla oyuncusu diyebiliriz. Ki Cem şu an beni düzeltmemek için muhtemelen kendini zor tutuyor. Çünkü özellikle belirtiyor modern tavla diye. Bunu küçük bir not olarak düşünüyorum önümüzdeki haftanın konusu. Cem'in 2000 yılında düzenlenen Dünya Tavla Şampiyonası'nda birinciliği var. Dünya Tavla Birliği'nin e, Gürcistan'da düzenlediği evet. şampiyonada yine bir başka birinciliği var. Ancak Cem... Duran'ın tek ilgilendiği akıl oyunu tavla değil. Diğer zeka oyunlarının birçoğunu yakından tanıyan, oynayan ve oyun kuramı üzerine düşünen çalışan bir arkadaşımız. Yine tavla konusunda olduğu gibi oyun konusunda dergilerde ve makalelerde çıkmış çeşitli röportaj ve makaleleri var. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir düzeltmeyle başlayacağım. <gülüyor> Monte Carlo Dünya Şampiyonasında birinciliğim yok ma maalesef. İlk sekize kalmıştım. Altıninciliğim var. Ama Gürcistan'da şampiyon oldu. Evet. Doğru mu? <gülüyor> doğru. Evet. En azından şu bilgi doğru. Biraz iddialı olacak ama Cem tevazu gösterebilir. Ben göstermiyorum. Belki de Türkiye'nin en iyi tavla oyuncusu. Bugün tavlayı değil ama oyunun ne demek olduğunu, mantığını, oyunun toplumsal ve zihinsel bazı iz düşümlerini konuşacağız Cem'le birlikte daha sonraki haftalarda konularımız Go, Amerikalıların sevdası poker bridge, satranç, üniversitelerin oyunu King ve çeşitli kağıt oyunları olacak bizde kutu oyunları diye adlandırılan board games, dama, bulmacalar kare bulmacalar, bizim kültürümüze iç içe geçmiş okey, domino, bilgisayar oyunları, fantasy roleplaying oyunları gibi pek çok oyunu ele alacağız Türk Bey'in takımını burada misafir edeceğiz, oyun teorisyenlerinin yazarlarını konuklarımız arasına alacağız ve hani programlarımız yeter mi bilmiyorum ama belki de ...sinema ve oyun, edebiyatta oyun gibi programlarımız olacak. Kısıtlı zamanımızı göz önüne olarak hemen konuya geçmek istiyorum. Bugünün konusu oyun. Yani oyun nedir? E, oyunu oyun olmayan aktiviteden ayıran nedir? Oyunları zihinsel ağırlıklı oyunlar, fiziksel ağırlıklı oyunlar olarak ayırabilir miyiz? Ya da oyunu bize nasıl anlatabilirsin Cem kısaca? E, şimdi günümüzde e, oyun deyince e, çok geniş bir e, konu. E, tiyatro oyunundan e, tutalım. E, evet. Diyelim ki satranç oyununa kadar farklı alanları oyun kelimesiyle ifade ediyoruz. Veya futbol oyunu diyoruz. Sporları hı hı. da içine katıyoruz. Hatta borsada oynamak diyoruz. Dolayısıyla ekonomi... Bütün gün gündelik hayatın içinde aslında. Evet. Oyun kelimesi çok geniş olarak kullanılıyor. Fakat klasik anlamına baktığımızda eğlendirici, eğitici, etkinlik olarak en kısa tanımını yapabiliriz. Kurallarının... Belli olması gerekir evet. klasik anlamdaki oyunun ve amacının belli olması gerekir. Oyunun başından itibaren bunlar tanımlı. Evet tanımlı Hı -hı. olması gerekir. Zamanın ve mekanın da tanımlı olması gerekir. Hı -hı. Yani ne zaman başladı oyun ne zaman bitiyor ve nerede oynanıyor bunların tanımlı olması gerekiyor. Örneğin bir Lades oyununda Hı -hı. Lades dediğimiz anda oyunun bitiyor olması zamanı tanımlıyor. Evet. Bunun gibi tanımlı olması gerekiyor. Evet eee. Cem peki şunu soracağım. Biz neden oyun oynuyoruz? Yani oyunda bizi çeken nedir? Biz niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Bu tamamen içgüdüsel bir şey mi? Yoksa eğlenmek için olmasa da olur diye yaptığımız bir şey mi? Ya da atıyorum ilk insandan beri biz oyun oynuyor muyuz? Yoksa bu evrimin belli bir aşamasında ortaya çıkmış bir şey mi? Ee, şöyle oyunu sadece insanlar oynamıyor. Diğer e, hayvanların da e, oyun oynadıklarını görüyoruz. E, örneğin e, yavru e, kurtları alalım. Ele hı hı. sürekli oyun oynayarak birbiriyle bir alıştırma yapıyorlar adeta. Büyüdüklerinde yapabilecekleri şeylerin denemelerini küçükken oyun oynayarak yapma fırsatı. Yetişkin hayatının antrenmanı gibi oluyor bir yerde. Evet yetişkin hı hı. hayatının antrenmanı gibi. Bunu şuradan da görebiliriz. En uzun oyun oynama süresi olan canlı insan. Evet. İnsanoğlu ergenliğe ulaşana kadar... Ee, ...çocukluk dönemi boyunca sürekli oyun oynuyor. Bir 10-15 seneden bahsediyoruz. Evet. Aha, hatta asıl işi oyun oynamak yani. Evet. Hı -hı. Yani, Çocuğun görevi oyun oynamaktır şeklinde bir söz var. Ee, bu söz de Hı -hı. E, bunu ifade ediyor. Hı -hı. Oyun oynayarak çocuk e, alıştırma yapıyor. Ucuz yoldan e, deneme yanılma fırsatı buluyor da diyebiliriz. Evet. Peki e, Cem... ...oyun bize ne katıyor? Mesela biz e, oyun tahtasına oturuyoruz ve kalkıyoruz. Kalktığımızda daha farklı bir insan mı oluyoruz? Bir de bizim... Konumuz olan zeka oyunları ile ilgili insanların bir beklentisi var. Daha zeki olmayı bekliyorlar bu oyunları oynadıkları zaman. Mesela e, anneler babalar çocuklarına satranç oynamayı tavsiye ettikleri zaman... ...daha zeki olmalarını istedikleri için daha çok sanki bunu istiyorlar. Bu doğru mu? Biz bu oyunlarda daha mı zeki oluyoruz? Ee, şöyle oyunun e, elbette pek çok faydası var e, bir çocuk için... Hı hı. E, dediğimiz gibi e, gelecek hayatı ile ilgili bir e, alıştırma yapmış oluyor, e, deneme yanılma e, fırsatı buluyor. Hı hı. E, bunun yanında e, oyun oynayarak e, ileride ortaya çıkacak bir çatışma durumunun sonuçlarını da erken belirleme fırsatı yakalayabiliriz. Bir çeşit modelleme. Evet bir çeşit modelleme oluyor. Hı hı. E, örneğin bir kabile içinde e, bir liderlik rol dağılımı e, yapılacağı zaman. Aslında e, kimin hangi role uygun olduğunu daha önce oynamış o, e, olduğumuz oyunlar e, sayesinde anlamış oluyoruz. Tıpkı evet. e, mahalle oyunlarında olan e, şeye benziyor bu açıdan. E, büyüdüğümüz mahallede kimin e, daha fiziksel e, etkinliklere yatkın olduğunu... ...kimin hmm. daha e, düşünsel etkinliklere yatkın olduğunu arkadaşlarımız arasında kabaca biliriz. Bu evet. bilgiyi bize veren şey aslında onlarla oynadığımız oyunlar Aslında oluyor. Aslında daha sonra bunu iş hayatında, evlilikte, belki belki politikada bu oyun bilgisini kullanıyoruz bir yerde. Tabi Güç evet. odaklarını tartıyoruz. Hangi kim daha güçlü oyuncu? Zaten bu kavramlar da bunlarla ilgili birçok analizde geçiyor hani. Hı -hı. E, politikada özellikle politikoda oyunlar işte masa oyunları vesaire hep geçen bir kavram. Bu sadece kelime benzerliği değil, gerçek bir benzerlik sanırım. Ee, evet, aynen öyle. Şimdi e, Çocuklara ne faydası var e, gibi bir konuya değindin. Hı hı. E, çocukların e, zekasını oyun oynamak geliştiriyor mu? Evet. E, yapılan çalışmalar e, oyun oynamanın zeka oyunları da olsa fiziksel oyunlar da olsa çocukların zekasına e, net bir katkısını göstermiyor. Evet. E, geçici bir katkısı olsa da e, erişkinliğe ulaştığında çocuklar e, bu etki tekrar sıfırlanmış oluyor. Fakat hı. bunun yanında zekasını geliştirmemekle beraber e, gerçek hayatta e, karşılaşacağı durumlarla ilgili... E, ön fikir ediniyor. Evet, ön fikir edinmesini e, Tecrübe sallıyor. kazandırıyor aslında. Tecrübe kazandırıyor. Hı hı. Örneğin e, başarılı pek çok insanın e, biyografisinde şu gibi sözlerle e, sözlere rastlarız. E, bu girdiğim iş, e, küçükken oynadığım şu oyunu anımsatmıştı bana tarzında. Evet. Dolayısıyla gerçek hayatla oynadığı oyun arasında paralellikler kurarak oradaki edindiği orada edindiği tecrübeleri ve becerileri gerçek hayata yansıtma fırsatı buluyor insanlar. Evet. Şimdi Cem başka bir konuya geçeceğim. Şimdi oyun denince aslında bizim bin yıllardır oynadığımız oyunlar var. Bunları işte atıyorum Satranç, Go gibi. ve Bunlar kuralları da çok değişmemiş oyunlar. Ve aslında baktığımızda insanları oynarken onları mesela yine anne babaların çocukların oynamasını istediği oyunlar ve aslında ...yüksek değer atfedilen oyunlar ama bir de yeni bir oyun kavramı var. Bunlar bilgisayar oyunları ya da oyun konsollarında teknolojinin gelişmesiyle oynamaya başladığımız oyunlar. Bu iki tip oyunlar arasında yapısal olarak bir fark var mı? Ya da birisini olumlarken diğerine bu şekilde olumsuz olarak bakıyor olmak. Mesela strateji oyunları son derece akıl gerektiren, taktik gerektiren oyunlar. Acaba bunları küçümserken doğru mu yapıyoruz? Ee, şöyle, e, klasik oyunlarla yeni ortaya çıkan bilgisayar oyunları arasında e, bazı farklılıklar var elbette. Hı hı. E, bunlardan bir tanesi, klasik oyunları e, her yaştaki insanın oynuyor olması. Bilgisayar oyunlarını ise e, biraz da yeni e, yeni ortaya çıkmalarından e, kaynaklı olarak... ...genelde e, insanlar, çocuklar kendi yaşıtlarıyla oynuyorlar. Bir çocuğun e, kendi yaşıtını yenmesiyle bir yetişkini yenmesi... Hı hı. ...bir zeka oyununda e, planlama... E, Ön çalışma, zeka gerektiren bir oyunda bir yetişkin yenmesi kendisine bir özgüven sağlıyor. Çocuk için büyük bir onur. Evet büyük bir onur ve ben yetişkinlerle bu alanda zeka gerektiren bir alanda baş edebiliyorum diyor çocuk kendi kendine. Bu evet. özgüven çok önemli. İkinci olarak da yine bilgisayar oyunlarının hızla değişmesinden kaynaklı olarak hı hı. bilgisayar oyunda edindiğimiz bir beceriyi diğer oyuna aktaramayabiliyoruz. Evet. E, fakat satrançta böyle bir durum yok Satrançta e, küçükken Bir açılış ezberleyen çocuk Onu artık bütün ömrü boyunca Kullanabiliyor Aynı şey diğer klasik oyunlar içinde geçerli Küçük yaşta bridge oynamış bir çocuk e, ilerleyen yaşamında da bridge oynayabilir Aynı bridge camiasının içinde Aynı becerilerini kullanabilir Hı -hı. Ve aynı e, şekilde e, Kendini geliştirme fırsatı evet. bulabilir Yani klasik oyunlar kültürel ve sosyal de Bir e, dayanak ortam ...bir e, ortam oluşturuyor... ...çocuklar için. Tabii. O Bilgisayar oyunları için... ...aynı şeyi söyleyemeyiz ya da yetişkinler için. Ee, Daha geçici şeyler diyebiliyor muyuz? Şöyle, e, bilgisayar oyunları da elbette... E, ...kendi camiyalarını oluşturmuş durumda. Hı hı. E, tıpkı klasik oyunlar gibi... ...onlarda camialardan bahsediyoruz. Fakat örneğin bir e, satranç camiası... ...brit camiası kadar... Kesinleşmiş camiaları yok. Kuvvetli değiller. Evet. En azından şimdilik değil. En azından bir federasyonları e, yok. Evet. Bilgisayar oyunlarının hızla ortaya çıktığı gibi belki bunlar da hızla gerçekleşecek. Zaman içinde elbette gerçekleşecektir. Hı -hı. Cem şimdi kısa bir ara verelim. Chris Isaac'tan Week Games şarkısını dinleyeceğiz. Sonra devam ediyoruz. <Gülüyor> Evet tekrar merhabalar. Ee, programın ilk bölümünde Cem'le konuştuğumuz konulardan birisi neden oyun oynadığımızdı. Bunu biraz evrimsel olarak inceledik ama bu süreci bir kenara bıraktığımızda Cem şunu merak ediyorum. Modern zamanlardaki hani ilk insana göre çok şeyin yapısı olarak değiştiği bir dünya bu. Biz neden hala oyun oynuyoruz? Atıyorum yetişkinlere bakıyoruz ve yetişkinler evet çocuklar oyun oynuyorlar ve hayatı öğreniyorlar bir yerde. Ama yetişkinler birçok yetişkin hala oyun oynamaya devam ediyor. Bugünün dünyasında oyun neden oynanıyor ve bizim için ne ifade ediyor? Ee, yetişkinlerin oyun oynamasında da yine bir e, becerilerini bu sefer... E, bir ...yeni beceri öğrenmekten ziyade becerilerini bileme şeklinde birincisi yaklaşabiliriz. Hı hı. E, i̇kincisi e, gerçeklikten e, kaçış e, sağlıyor oyunlar aynı zamanda. Hı hı. E, örneğin iş veya okul hayatının sıkıcılıkları, zorlukların e, yanında... Başka bir dünyaya geçiş yapıyoruz. Sanal oyunlarken. bir dünya. Hı -hı. Evet sanal bir dünya oluyor bu. Tıpkı satranç tahtası nasıl sanal bir dünya yaratıyorsa Hı -hı. bir bilgisayar oyunda aynı şekilde sanal dünya yaratıyor. Ve gerçek hayatta yapamayacağımız, denemeyeceğimiz, deneyemeyeceğimiz şeyleri... Cüret edebiliyoruz belki. Evet oyunda deneyebiliyoruz ve kendimizi test edebiliyoruz bu anlamda. Hı -hı. Ne kadar iyi olduğumuzu gösteriyoruz. Becerilerimizi... ...diğer insanlara karşı e, sınama fırsatı... Egomuzu diyoruz. mu tatmin ediyoruz bir yerde? Böyle bir amaç olabiliyor mu? E, tabii egomuzu tatmin olar, e, de aynı zamanda... ...eğer başarılı olursak e, ediyoruz. Hı hı. E, fakat gerçek hayatın sıkıcılıkları yanında... ...orada bizi başka bir dünya bekliyor. Örneğin e, okula giden bir öğrencinin... ...ev ödevlerini yap, e, yapmasının yanında... E, ...bir bilgisayar oyununda... E, ...bir büyücü karakterine büyünüp, e, bürünüp de dünyayı kurtarması... ...tabii e, aynı zevkle yaptığı işler olmamasını doğal karşılamak gerekir. Evet. Çünkü bir tanesini, bir tanesinde kaybetmenin bedeli yok. Ama bana şöyle gibi geliyor. Yani bu tamamen bizim yarattığımız bir psikoloji. Yeni bir oyuna başladığımız zaman bizim ilgimizi çektiyse ondan çok büyük keyif alıyoruz. Özellikle kazandıkça. Çünkü yeni bir oyuncusunuz ve sizden bir şey beklenmiyor. Sizin her kazandığınız, her doğru yaptığınız hamle bir artı oluyor. Ama mesela biz bunu go oyuncular olarak bazen yaşıyoruz... Oyunda ilerledikçe kendinizden beklentiler artıyor. E bu sefer kaybetmek yük haline geliyor. Her seferinde kazanmak istiyorsunuz gibi oluyor. Sanırım bu büyük oyuncular da atıyorum satranç oyuncularında, bir oyuncularında da yaşanan bir şey. Bu anlamda oyuna nasıl yaklaştığınız, yani o ilk heyecanla oyuna devam edip edemediğiniz de çok belirleyici oluyor. Ben hep yeni Go'ya başlayanlara tavsiye ederim. Yani bu oyundan çok şey beklemeyin. Öncelikle eğlenmeye bakın çünkü gerçekten sonu yok. Bunu birçok oyun için diyebiliriz sanırım. Ee, evet, e, şimdi gerçek hayatta bir... E... Sosyal prestije sahip oluyoruz. Fakat bu sosyal prestij e, muğlak bir kavram gerçek hayatta. Hı hı. E, kime göre ve neye göre olduğu değişiyor. Fakat hı hı. genelde oyunlarda e, oyunların bu sayısal özelliklerinden dolayı bu e, sahip olduğumuz e, statü direkt sayısal olarak ifade edilebiliyor. Evet. Go'daki bir dan kavramı e, bizim sosyal statümüzü belirliyor. Aynı şekilde satrançtaki bir elo kavramı, bir bilgisayar oyununda sahip olduğumuz e, deneyim puanı... Hı hı. Aynı şekilde e, doğrudan bizim statümüzü belirleyen bir çok şey. Çok da tartışmaya da açık bir şey değil. Evet orada hı. tartışmaya açık bir şey değil ve elbette kimse statüde e, aşağıda olmak istemez. Evet. E, dolayısıyla şunu da görüyoruz. Uzun süre bir oyunu oynayıp da başarılı olamayanların e, oyunu e, kaybetmemek adına bıraktığını da çok sık olarak görüyoruz. Evet evet. Peki bu noktada kadınlarla erkeklerin oyuna yaklaşımında bir fark var mı? İkisi de bu, bu şekilde mi yaklaşıyorlar? Yani kay. ...benim gözlemlediğim erkekler kaybetmeyi biraz daha zor hazmediyorlar. Hani dediğim gibi özellikle belli bir noktadan sonra. Kadınlar için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Ee, şöyle, e, tabii erkekler için sosyal statünün e, daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Bu e, evrimsel bir gerçek aynı zamanda. E, dolayısıyla kaybetmeye e, aynı e, hoşgörüyle e, yaklaşmıyor genelde erkekler. Biraz da toplumun onlara yüklediği bir şey sanırım. Evet, yani. evet. Doğru, bir kadın oyuncunun satranç oyuncusundan beklentiler eşit biliyor toplumumuzun hı hı. gözünde. Ataerkil düzen oyunlarda bile devam ediyor sanırım evet, gizliden Evet, gizliye. hatta sıralamalarda da bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Hı hı. Bir satranç listesi açıklandığında çoğu oyuncunun erkek olduğunu görüyoruz. Sanırım erkekleri hırslı yapan ve kazanmaya daha mecbur hissettiren de bu beklentiler ya da onların yaklaşımı. Evet, öyle olsa gerek. Evet, şimdi... E Oyuna insanlar farklı yaklaşabiliyorlar. Oyuna karşı farklı tutumlar e, takınabiliyorlar ama bir de şöyle bir şey var. Oyun çok adil ve eşitlikçi bir dünya. Şöyle ki biz ikimiz herhangi bir iki kişi oyuna oturdukları zaman eşit şartlarda başlıyorlar. Yani bizim ırkımız, rengimiz, inançlarımız, e, geçmişimiz, eğitimiz bize oyunun başında herhangi bir üstünlük sağlamıyor. Ve bu anlamda oyunun kendi dünyası yapısı olarak eşitlikçi ve adil. Şimdi e, buradan belki biraz zor olacak ama merak ediyorum... Bu oyunun eşitlikçi ve adil yapısı hani gelişen iletişim ve teknoloji olanaklarında göz önüne alırsak toplumlar arasındaki iletişimi e, eşitliği kuvvetlendirmede bir fonksiyon görebilir mi ya da bu anlamda tarihte yaşanmış örnekler var mı? Oyunun eşitlikçi ve adil yanının toplumsal izdüşümleri var mı ya da? Ee, şöyle e, dediğim gibi oyun herkes eşit şartlarda başlıyor. Hı hı. Bu bir bakıma da e, mazeretleri ortadan kaldırıyor. E, kaybettiğimizde genelde e, hayattan bir mazeret e, bulma şansına sahip oluyoruz Sınırsız belki de Evet hı. sınırsız e, fırsatlar var mazeret bulmak için hı hı. Fakat oyunlarda eşit şartlarla başladığımız için bu mazeret e, oyunlarda ortadan e, kalkıyor hı hı. Herkes eşit şartlarda e, mücadele ediyor e, Hatta politik olarak yaklaşacak olursak e, Kimseye renginden, ırkından veya inancından dolayı oyunda ...bir ayrımcılık yapılmıyor. Oyun olmaktan ee, çıkıyor zaten o zaman. Evet, Hı -hı. E, gerçek dünyadaki sınırlar, e, ayrımlar... ...oyunun dünyasında e, eşitlikçi ve adil bir e, yapıya yerini bırakıyor. Bunun aslında diplomasi alanında bir takım e, izdüşümlerini de biliyoruz. İşte bu Çin'le Amerika arasındaki pimpon diplomasisi... ...yani e, işte iki ulusun birlikte diyaloğa girmesi için kullanılmış bir araçtı... Yine olimpiyatlardaki Sovyet-Amerikan çekişmesi de belki bu konuyla ilgili ilginç bir anekdot. E, doğru, e, olimpiyatlar e, iki e, büyük ülke tarafından, Amerika ve Rusya tarafından... ...kendi ideolojilerinin e, doğruluklarını e, göstermek için bir araç olarak e, kullanıldı. Evet. Fakat bu şekilde e, iki toplum e, belki e, daha birbirine karşı anlayışlı e, hale geldi de diyebiliriz... Evet. E, aslında bununla ilgili senin daha önce bahsettiğin ilginç bir hikaye var. Bu İkinci Dünya Savaşı öncesindeki olimpiyatlarda yaşanmış bir şey. Onu bana daha önce anlattın. Burada da kısaca anlatır mısın? Biliyorsun evet. sen onu. Evet. Ee, şöyle 1936 hı. olimpiyatlarında e, Nazi e, Almanya'sında gerçekleşiyor olimpiyatlar. Hı hı. Ve Nazilerin tabii ki ideolojisi Aryan Irk'ın üstünlüğü anlayışına dayanıyor. Hı hı. Bunu olimpiyatlarda da bütün dünyaya göstermek istiyorlar. Ve sanırım Hitler olimpiyatlarda bütün birincilikleri Aryan ırkın alması gerektiğini düşünüyor teorisi gereği. Evet Hı -hı. E, fakat bir Amerikalı zenci atlet olan e, Jesse Owens e, dört al, e, dalda altın madalya kazanarak e, Hitler'in bu teorisini bir bakıma e, çürütmüş oluyor. Evet. E, hatta ardından e, Hitler'in e, Jesse Owens'a madalya vermemek için olimpiyat stadını e, terk ettiğini e, de biliyoruz. Evet keşke Hitler bundan ders alsaydı diyoruz ama... <gülüyor> Yani hala bizim için de ders alınabilecek evet. şeyler var. Şimdi programın sonuna geldik açıkçası. Benim birkaç sorum daha vardı. Kısaca not olarak düşeceğim ama diğer programlara kalacak gibi. Bunlardan bir tanesi şimdi oyun ve e, oyuncu ilişkisi var ama bir de oyunu izleyenler var. Özellikle fiziksel ağırlıklı oyunlarda taraftar denilen bir şey var. Yani taraftar belki de bir oyunu 11-11-22 kişi oynuyor ama taraftar milyonlarla ifade ediliyor. Taraftar ve oyun arasındaki ilişki başka bir başlık. Yine bizim... Mesela okey masalarında balkon diye bir tabir var. Yani evet. oyunu oynayan, okey oynayan insanların yanında... ...o insanlar oyundan ne alıyorlar, oyunla ilgili ne görüyorlar. Mesela ben okey oynamaktan, okay oynamaktan keyif alırım ama izlemekten nefret ederim. Ama yine de bizim kültürümüzün bir parçasıdır balkon. Evet, bunları evet. belki daha sonra konuşma fırsatı bulacağız. Evet, sınırlı süremizin sonuna geldik. Bizim programlarımızı takip etmek için oyun içinde oyun.com'a göz atabilirsiniz. Haftaya Cem'le birlikte tavlayı konuşacağız ve tavlayı ne kadar da bilmediğimizi aslında öğreneceğiz. Cem'in bu konuda söylecek çok şey var. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Oyun içinde oyun.